Yarın Cenab-ı Hak ki Sure'den bir tanesinin sana dönüşü, sureyi i Rahman ile Sure-i Vakıya, sure, sure mıdır? Ya Taha ya Vakıya bizatı Cenab-ı Hak bunu tepsiyle edecek. Bütün fesirler böyle yeri dibine gözeceklermiş mahkumiyetlerinden. Ne kadar hakikaten uzak kalmışız diye ifade edermişiz hakat edeyim. Yani ülema her şeyi biliyor manasıyla değil ki. Alim Allah-u ve Teala'dır, Ali-i Geybu Şahane. İnsandır, mutlaka yanılabilir bir tarafında. İşte alame Cihar olsun. Cenab-ı Ali'dir, alimde olsun. Mahduptur İlmi. Resul-i Ekrem müstesnadır. Sabah-ı Lide'ye bizatihi Allah'ta güne vardır. İyi Cenab-ı Peygamber'in ümmi sıfatının varisleridir. Bunlar müstesnadır. Demişler İmam-ı Şahidi Hazretlerine şeyban ümmi efendi demişler. Şey nasıl intisab ettiniz? demişler. İmam-ı Şahidi kütüptür ve kureşidir ve müştehiddir. Şeyban, rayide, ümmi, çoban, birçok olmuş düşürüyor. Nasıl demişler senin böyle bir ilim deryası ona nasıl iftihab edersin demişler. Demiş ki fıkhı ben onları iyi bilirim. Allah o ben de iyi bilir demiş. Fıkhı demiş ben onları iyi bilirim, fıkır, Şeyban, rayide. Ama Allah o ben de iyi